Ben Ortodoks Hristiyan inancına göre vaktiz edildim ve yetiştirildim. Bu inanç bana çocukluk ve gençlik çağım boyunca öğretildi. Ne var ki 18 yaşında üniversiteyi 2. sınıftan terk ettiğimde geçmişte bana öğretilen şeylerin hiçbirisine artık inanmıyordum. Belli hatıralardan çıkarabildiğim kadarıyla bana öğretilenlere hiç ciddi olarak inanmamıştım. Sadece öğretilenlere...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 ve bir sebepten ona sürekli Nuh dendiğini hatırlıyorum. O dönemde Kazan Üniversitesi'nin kütüphane müdürü olan Musin Puşkin'in kendi evinde düzenlediği bir dansa bizi de davet ederken bu daveti geri çeviren abimi akıllıca bir şekilde Hazreti Davut'un bile ahit sandığı önünde dans ettiği argümanıyla ikna ettiğini hatırlıyorum. Büyüklerimin yaptıkları bu şakalara sempatiyle bakar ve bu şakalardan Hristiyan ilmi haline öğrenmenin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 Siz de diğerleri gibi dinsel öğretiyle sadece hiçbir ortak yönü olmayan ilkeler doğrultusunda bir hayat değil, genel olarak bu öğretiye karşı olan bir hayat sürmektesinizdir. Dinsel öğreti hayatınızda bir rol oynamamaktadır. İnsanlarla olan ilişkilerinizde bu öğretiyle asla yüz yüze gelmemektesinizdir. Siz de bu öğretiyi yaşamınızda dikkate almıyorsunuzdur. Dinsel öğreti hayatın çok uzağında ve hayatla ilintisiz bir şekilde dile getirilmektedir.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 bu fark, geleneklere bağlı olduğunu söyleyen kişinin lehine olmazdı. Bugün olduğu gibi, o günde muhafazakar biri olduğunu açık açık söylemek, dar kafalı, zalim ve kendilerine büyük önem atfeden insanlar arasında rastlanan bir şeydi. Yetenek, dürüstlük, güvenilirlik, iyi huyluluk ve ahlaki davranışlar ise çoğunlukla inançsızlar arasında görülen özelliklerdendi.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 ve dış baskılarla desteklenen dinsel öğreti, bilginin ve kendisiyle çelişen hayat deneyimlerinin etkisiyle gittikçe çözülmekte ve herhangi bir kişi kendisine çocuklukta verilen dinsel öğretiyi bozulmamış bir şekilde muhafaza ettiğini zannederek yaşaya dururken, aslında inancından geriye hiçbir şey kalmamış olmaktadır. Bir zamanlar, S adındaki zeki ve dürüst bir adam bana inanmaktan nasıl vazgeçtiğini anlatmıştı. Bir av sırasında. O zamanlar yirmi altısına çoktan basmış. O gece kamp yaptıkları yerde çocukluktan kalma bir alışkanlıkla akşam vakti dua etmek için dizlerinin üstüne çökmüş. Onunla ava gelen abisi uzandığı kuru otların üzerinde onu izliyormuş. Se, dua etmeyi bitirip yatmak için hazırlanırken abisi ona şöyle demiş. Bunu hala yapıyorsun ha? Aralarında başka bir konuşma geçmemiş. Ama o günden sonra Se, dua etmeyi, ve bir kiliseye gitmeyi bırakmış. Otuz yıldır ne dua ediyor, ne ayinlere katılıyor, ne de kiliseye gidiyor. Bu ne abisinin fikirlerinden, ne kendisinin bu fikirlere katılmış olmasından, ne de kendi ruhunda başka bir inançta karar kılmış olmasından kaynaklanıyordu. Abisinin söylediği söz, kendi ağırlığıyla zaten çökmek üzere olan bir duvarın tek bir dokunuşla yıkılması gibi bir etki yapmıştı sadece. O söz... Kendisinin inancın kapladığını sandığı yerde aslında uzun süreden beri bir boşluğun var ola geldiğini ve dua ederken bir takım sözleri söylemenin, istavroz çıkarmanın ve diz üstüne çökmenin oldukça mantıksız hareketler olduğunu göstermişti. Mantıksızlığın iyice farkına varınca bu hareketleri devam ettirememişti. Sanırım bu insanların büyük çoğunluğunda böyle oldu ve olmakta. Kendilerine karşı dürüst, eğitim düzeyi bizimle aynı olan insanları kastediyorum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 Ve bunun için iyiyi saklamam, kötüyü göstermem gerekiyordu. Ben de öyle yaptım. Hayatıma anlamını veren iyi insan olma düşüncesine yönelik gayretlerimi aldırmazlık ve hatta şaka yollu alaya alma maskesi altında az mı gizlemeye çalıştım? Bunda da başarılı oldum ve övgüler aldım. Savaştan sonra 26 yaşında Petersburg'a geri döndüm ve yazarlarla tanıştım. Beni kendilerinden biriymiş gibi karşıladılar ve pohpohladılar. Ben daha alternatiflerimi araştırmadan aralarına girmiş olduğum bu yazarlar grubunun hayat görüşlerini benimsemiş oldum ve bu görüşler benim daha iyi bir insan olma yolumdaki eski çabalarımın izlerini bütünüyle ortadan kaldırdı. Çünkü bu görüşler benim sürdüğüm sefih hayatı haklı çıkaran bir kuram ortaya koyuyordu. Bu insanların yani yazar yoldaşlarımın hayat görüşleri şu şekildeydi. Genel olarak hayat tekamül etmeye devam etmektedir.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 bu dinin papazlarının kendi aralarında anlaşamadıklarını fark etmeye başlamamdı. İçlerinden bazıları şöyle diyordu. Yararlı öğretmenler bizleriz. Biz gerekli olan şeyleri öğretiyoruz ama diğerleri yanlış şeyler öğretiyor. Diğerleri de şöyle söylüyordu. Hayır, gerçek öğretmenler bizleriz. Asıl siz yanlış şeyler öğretiyorsunuz. Ve bu şekilde birbirleriyle tartışıyor, kavga ediyor, birbirlerine küfrediyor, birbirlerini faka ve tongaya bastırıyorlardı. Aramızdaki pek çok kişi ise kimin haklı, kimin haksız olduğunu umursamadan, mesleğimizi kullanarak açgözlü emellerine ulaşmaya hedefliyordu sadece. Bütün bunlar karşısında inandığımız şeylerin doğruluğunu sorgulamaya mecbur kaldım. Dahası, bu inancın fikir babasının ilkelerinin doğruluğundan da şüphe etmeye başladıktan sonra, ona bağlı papazları da daha bir yakından gözlemlemeye başladım. Ve şuna ikna oldum ki, bu dine mensup olan neredeyse bütün papazlar yani yazarlar ahlaksız kimselerdi ve çoğu eski, sefih ve askerlik hayatımda tanıdıklarından çok daha aşağılık, kötü, değersiz kişilikte insanlardı. Ama sadece çok kutsal kişilerde ya da kutsallığı ne demek olduğunu bilmeyen insanlarda rastlanabilecek bir şekilde kendilerine güvenleri ve kendilerinden memnun bir halleri vardı. Bu insanlardan tiksinmeye başladım.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 Hiçbir şey bilmediğimizin farkına varmaksızın ve de hayattaki en basit soru olan iyi nedir ve de kötü nedire verecek yanıtımız olmaksızın hep bir ağızdan konuştuk, birbirimizi dinlemedik. Bazen sonradan kendimiz desteklenmek ve övülmek için birbirimizi destekledik ve övdük. Bazense birbirimize öfkelendik. Binlerce işçi gece gündüz güçlerinin son damlasına kadar çalışıyor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 ve gazete tirajlarıdır. Bizlere bir ücret ödeniyor ve saygı gösteriliyor. Çünkü bizler kitap ve gazetelere yazılar yazıyoruz. Bu yüzden de insanların en faydalısı ve en iyisi biziz. Hepimiz aynı fikirleri paylaşıyor olsaydık bu kurama bir diyeceğimiz yoktu. Ama içimizden herhangi birinin söylediği bir fikir tamamen zıt bir fikirle karşılaşıyordu. Aslında bu durum karşısında enine boyuna düşünmemiz gerekirdi. Ancak biz bu durumu görmezden geldik.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 İlerlemenin kendisi de hakem olamaz. Hakem benim yüreğimdir. Hakem kendimdir. Hayatta bir rehber olarak ilerlemeye duyulan inancın batıl ve eksik bir inanç olduğunu fark edişim bir de abimin ölümüyle oldu. Akıllı, iyi yürekli ve ağırbaşlı bir insan olan abim henüz çok genç yaşta hastalandı ve bir yıldan fazla bir süre hastalığı çektikten sonra ne için yaşadığını ve hele de niçin ölmek zorunda olduğunu anlayamadan acılar içerisinde can verdi. Var olan hiçbir kuram abimin bu yavaş ve ağrılı ölüm sürecinde bana ya da ona bu soruların yanıtlarını veremezdi. Bunlar benim inancımı sorguladığım nadir olaylardı ve ben gerçekte bir tek ilerlemeye inandığımı söyleyerek yaşamaya devam ediyordum. Her şey tekamül eder, ben de her şeyle birlikte tekamül ederim.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 Özellikle de kafa karışıklığımın bir sonucu olarak tabi ki. Ara bulucu olarak işim o kadar zordu. Okullarda yürüttüğüm faaliyetlerin sonuçları o kadar belli belirsizdi ve dergide üstün körü kaleme alınmış olan yazılarım o kadar iticiydi ki hastalandım. Hastalığım fiziksel olmaktan çok ruhsal bir rahatsızlıktı. Her şeyi bir kenara bırakarak taze hava solumak, kımız içmek ve sadece hayvanlar gibi bir hayat sürmek için bozkırlara,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 Beni bir hayli meşgul eden bir konu olan malikanemin idaresi konusunu düşündüğüm aralarda aklıma birdenbire şu soru gelirdi. Haydi bakalım. Samara'da 6000 desyatinalik bir arazin ve 300 atın olacak. Peki ya sonra? Zihnim altüst olmuştu ve ne düşüneceğimi bilemiyordum. Ya da çocuklarımın eğitimleriyle ilgili planlar yaparken kendi kendime şöyle derdim. Niçin?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 şu ya da bu şekilde beni bu hayattan kurtulmaya zorluyordu. Kendimi öldürmeyi arzuladığımı söyleyemem. Beni hayatın uzaklarına sürükleyen şey basit bir arzudan daha güçlü, daha esaslı ve daha büyük bir şeydi. Bu şey eski yaşama çabama benzeyen ama onun tam zıtlı bir güçtü. Bütün gücümle hayattan kopuyordum. İntihar düşüncesi şimdi bana hayatımı güzelleştirmeye yönelik eski düşüncelerim kadar doğal geliyordu. İşin baştan çıkarıcı tarafı işte bu düşünceyi yaşama geçirmekte acele davranmamak için kendi kendimi kandırmak zorunda oluşumdu. Acele hareket etmek istemiyordum. Çünkü sorunu çözmek için her türlü çabayı göstermek istiyordum. Sorunlarımı şimdi çözüme kavuşturamasam da ileride bunun için vaktim hep olacak. İşte o gün, talihin yüzüne güldüğü bir adam olan ben,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 Talihin tam anlamıyla yüzüme gülmüş olduğu bir dönemde geliyordu. Henüz 50 yaşına basmamıştım. Çok sevdiğim iyi bir karım, iyi çocuklarım ve ben fazla bir gayret göstermeden gelişen ve büyüyen geniş bir malikanem vardı. Akrabalarımdan, eşimden, dostumdan hiç olmadığı kadar saygı görüyordum. İnsanlar beni övüyorlardı. Ben de ünlü biri olduğumu düşünmekle kendimi hiç de kandırmış olmazdım.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 bu gerçi en başında anlamayış oluşumdu. Bu, herkesçe ne zamandır bilinen bir şeydi. Bugün ya da yarın hastalık ya da ölüm sevdiklerime ya da bana uğrayacak ki çoktan olmuştu. Ve bizlerden geriye leş kokusundan ve kurtulardan başka bir şey kalmayacaktı. Her ya da geç yaptığım işler, her neyseler, unutulacak ve ben var olmuyor olacağım. O halde daha fazla çabalamak niye? İnsan bu. Gerçeği nasıl olur da görmez.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 Az sonra dal kopacak ve adam da ejderhanın ağzının içine düşecektir. Yolcu bunu görür ve ölümden kurtuluş olmadığını anlar. Dala tutunmaya devam etmekte ama aynı zamanda etrafına da bakınmaktadır. Dalın yapraklarında birkaç damla bal görür. Bal damlalarına diliyle uzanır ve onları yalamaya başlar. Ben de aynı şekilde hayatın dalına tutunmuştum. Biliyordum ki ölüm ejderhası beni bekliyordu. Ondan kaçış yoktu ve beni paramparça edecekti. Böylesi bir işkencenin içine neden düştüğümü anlayamıyordum. Beni bir zamanlar avutan o balı yalamaya çalışıyordum. Ama o bal bana artık bir tat vermiyordu. Ve o siyah-beyaz gece gündüz fareleri benim tutunduğum dalı kemirmeye devam ediyorlardı. Ejderhayı apaçık bir şekilde görebiliyordum. Ve baldan da artık bir tat alamaz olmuştum. Sadece kendisinden kaçış olmayan o ejderhayı, ve de fareleri görüyor. Onlara odaklanmış olan bakışlarımı bir başka yana çeviremiyordum. Ve bu bir masal değil. Herkesçe anlaşılabilecek, ort çürütülemeyecek hakikatin ta kendisidir. Daha önceleri ejderha dehşetimi yatıştıran, hayata dair mutluluklar aldatmacası artık beni kandıramıyordu. Hayatın anlamını anlayamazsın. O yüzden düşünme. Sadece yaşamaya bak. Bu sözü ne kadar çok işitmiş olursam olayım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 Kazandığım başarıların ve aldığım övgülerin etkisiyle sanatın yaklaşan ölüme rağmen icra edilebilecek bir şey olduğuna kendimi uzunca bir süre inandırmıştım. Ama çok geçmeden bunun da bir aldatmacadan ibaret olduğunu anladım. Sanatın hayatın süsü, albenisi olduğu gerçeği benim için apa çıktı. Ancak hayat benim için cazibesini yitirmişti. Benim eserlerim başka insanları nasıl cezbedecekti? Kendi hayatımı yaşıyor olmadıkça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 insanın herhangi bir şüpheye yer vermeksizin bilmediği tek şey olduğunu açıkça da kabul etmişlerdi. Cevapları her yerde aradım. Hayatımı öğrenmekle geçirmiş olmam ve bilim dünyasıyla olan ilişkilerim sayesinde bilimin her dalındaki bilim adamlarına ve akademisyenlere ulaşma fırsatım oldu. Bana bütün bilgilerini seve seve sundular. Sadece kitaplarla değil, sohbet yoluyla da. Öyle ki,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 Ve bütün bilimlerin temelini oluşturuyorlardı. Suçlanması gereken bu soruları soran kişi olarak ben değil, bu sorulara cevap verme iddiasında olan bilimin kendisiydi. Benim sorduğum soru ki beni 50 yaşında intiharın eşiğine getirmişti, sorulabilecek en basit soruydu. Ve budala bir çocuktan tutun da bilgeler bilgesi bir yaşlıya kadar herkesin ruhunda yatan şeydi. Bu... İnsanın cevabını bulmazsa yaşayamayacağı türden bir soruydu. Ve ben gerçekten tecrübelerimle öğrenmiştim. Soru şuydu. Bugün yaptıklarımın ve yarın yapacaklarımın sonunda ne olacak? Hayatımın tamamının sonucunda ne olacak? Farklı bir yoldan söyleyecek olursak soru şöyleydi. Niçin yaşayayım? Niçin herhangi bir şeye karşı bir istek duyayım? Niçin herhangi bir şey yapayım?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 Bu tam da kendimin daha karmaşık bir insan olmaya ve gelişmeye başladığı bir dönemdi. Kaslarım gelişiyor ve güçleniyordu. Hafızam zenginleşiyor, düşünme ve anlama yeteneklerim artıyordu. Büyüyor ve gelişiyordu. Kendimdeki bu gelişmeyi hissederek hayatımın sorusuna cevap bulacağım evrensel yasanın bu olduğunu düşünmem gayet doğaldı. Ancak büyümemin durduğu bir zaman geldi. Artık gelişmediğimi ama pörsüdüğümü hissetmeye başladım.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 Genel olarak deneysel bilimlerin hayatın kendisiyle ilgili sorularla olan ilgisi şu şekilde ifade edilebilir. Soru: Niçin yaşıyorum? Cevap: Sonsuz uzayda ve sonsuz zamanda sonsuz derecede küçük parçacıklar sonsuz bir karmaşıklık içerisinde biçim değiştirirler ve siz bu dönüşümlerin yasasını anladığınızda yeryüzünde niçin var olduğunuzu da anlamış olacaksınız. Soyut bilim alanı ile ilgili olarak da kendime şöyle derdim: bütün insanlık kendisine yol gösteren ruhani ilkeler ve ülküler temelinde yaşar ve gelişir. Bu ülküler dinlerde, bilimlerde, sanatta, idare şekillerinde ifadelerini bulurlar. Bu ülküler gitgide daha da yükselir ve insanlık en yüksek refah düzeyine ulaşır. Ben insanlığın bir parçasıyım. Bu yüzden de bana düşen görev insanlık ülkülerinin tanınmasına ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Aklımın zayıf olduğu o dönemde bu beni tatmin ediyordu. Ama ne zamanki hayatı açıkça sorgulamaya başladım, bu kuramlar derhal un ufak oldular. Bilimlerin, insanlığın küçük bir kısmının araştırılması üzerine elde ettikleri sonuçları, genel geçer sonuçlarmış gibi ilan etmesindeki ilkesizce belirsizlikten bahsetmeye bile gerek yok. Gene bu görüşün farklı savunucularının insanlığın ülkülerinin ne olduğu konusundaki çelişkili tutumlarından bahsetmek de gereksiz. Her insanın karşı karşıya olduğu, ben kimim, niçin yaşıyorum ya da ne yapmalıyım sorularına yanıt bulabilmesi için ilk önce şu soruya yanıt vermelidir. O bütün nedir? Ki o bütünü tanımamaktadır, sadece kısacık bir zaman diliminde bütünün küçücük bir parçasını tanımıştır. Bir insanın kim olduğunu anlayabilmesi için önce birbirlerini tanımayan, birbirlerini anlamayan, kendisi gibi insanlardan oluşan bütün o gizemli insanlığı anlaması gerekmektedir. İtiraf etmeliyim ki bir zamanlar buna inanmıştım. Bu, gelip geçici heveslerimi haklı çıkaran, el üstünde tuttuğum, o kendi ülkülerimin olduğu dönemdi. Ve insanların, benim bu gelip geçici fikirlerimi insanlık yasası olarak görmelerini sağlayan bir kuram geliştirmeye çalışıyordum. Ama ne zamanki hayata dair sorgulamalarım kendisini ruhumda bütün açıklığıyla belli etti, aradığım o cevaptan eser kalmadı. Ben de anladım ki, deneysel bilimlerin içerisinde gerçek bilimler olduğu kadar, yeterliliklerinin ötesinde sorulara yanıt arayan yarı bilimler de vardır. Aynı şekilde bu soyut bilimler arasında da alanları dışındaki sorulara yanıt arayan, darmadağınık bilimler vardır. Hukuk ve toplum tarihi gibi bu tür yarı bilimler, İnsanın varoluşuna yönelik soruları her ikisi de kendi yöntemlerini kullanmak suretiyle bütün insanlığın varoluşuna ilişkin sorulara yanıt olarak çözme çabasındadır. Ancak deneysel bilim alanında nasıl yaşaması gerektiğini samimi bir şekilde sorgulayan kişi nasıl ki sonsuz uzaydaki, sonsuz zamandaki ve sonsuz karmaşıklıktaki sayısız atomun dönüşümünü araştırır o zaman varoluşu anlarsınız. Cevabından tatmin olmazsa Aynı şekilde samimi bir insan şu cevaptan da tatmin olamaz. Bütün insanlığın varoluşunu, ki biz bu varoluşun ne başını ne de sonunu bilebiliyoruz, ne de küçücük bir parçasını bilebiliyoruz. Bütün insanlığın varoluşunu araştırın. O zaman kendi varoluşunuzu anlayacaksınız. Deneysel yarı bilimlerde olduğu gibi bu öteki yarı bilimlerde gerçek sorunlardan uzaklaştıkça sürece belirsizlikler, hatalar, aktallıklar ve çelişkilerle dolmaktadır. Deneysel bilimin sorunsalı, fiziksel olgulardaki neden-sonuç ilişkisinin ardışıklığıdır. Deneysel bilimin bir nihai sebep sorununu gündeme getirmesi, saçmalamasına yeterli bir koşuldur. Soyut bilimlerin sorunsalı, hayatın ezeli özünü tanımaktadır. Sebep-sonuç ilişkisine bağlı olgulara yönelik, mesela toplumsal ve tarihsel olgulara yönelik, araştırmaların ortaya konması, onun da saçmalaması için yeterlidir.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 bana apaçık ufuklar gösteren ama bu ufukları evrimin olmadığı bir yönde gösteren matematiksel ve deneysel bilimin pırıltıları arasında dolaştım. Soyut bilimlerin derinlerine gittikçe adam akıllı içine battığım karanlıklarda dolaştım. Ve en sonunda burada da bir çıkış olmadığına ve olamayacağına ikna oldum. Şunu anladım ki kendimi bilginin parlak alanına teslim ederek sadece dikkatimi sorudan başka bir yere kaydırıyordum.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 ona bir anlam vermek, şöyle dursun, mümkün olan her türlü anlamı da ortadan kaldırıyor. Deneysel kesin bilimin hayatın anlamının gelişiminde ve gelişimi olan işbirliğinde yattığını söyleyerek soyut bilimle yaptığı belli belirsiz uzlaşı da kesinlik ifade etmemesi ve belirsiz oluşu yüzünden bir yanıt olarak düşünülemez. Bilimin öbür alanı, soyut alan, kendi ilkelerine sıkıca bağlı kaldığı sürece hep aynı şekilde aynı yanıtı veriyor daima aynı yanıtı vermekte ve tarih boyunca da aynı yanıtı verdi. Evren sonsuz bir şeydir ve akıl almaz bir bütünün akıl almaz bir parçasıdır. Tekrardan soyut ve deneysel bilimler arasındaki hukuk, siyaset ve tarih gibi yarı bilimlerin atılacak ağırlığını tedarik eden bütün o uzlaşıları tartışmanın dışında bırakıyorum. Bu yarı bilimlerde gelişim ve ilerleme kavramları gene hatalı bir şekilde ortaya konmaktadır. Şu farkdaki öncekinde var olan her şeyin gelişimi ele alınırken şimdikinde insanlığın varoluşunun gelişimi ele alınmaktadır. Gerçek soyut bilimde, yani filozofun asıl soruyu hep gözünün önünde bulundurduğu gerçek felsefede, Schopenhauer'un profesörlere özgü felsefe diye adlandırdığı var olan bütün olguları yeni felsefi kategoriler içerisinde sınıflandırmaya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 şu sonuca varmamız kaçınılmazdır. O iradenin kendi isteğiyle varoluşu terk etmesi ve kendi kendisini ortadan kaldırmasıyla birlikte bütün o olgular, evrenin içinde var olduğu o nesnelliğin bütün aşamalarında amaçsızca ve durdurak demeden gerçekleştirilen o aralıksız çaba ve uğraş da ortadan kalkar. Arkadan gelen yaşam biçimlerinin çeşitliliği, bu biçimlerle birlikte iradenin bütün göstergeleri, en evrensel biçimleri uzay ve zaman nihayetinde de iradenin en temel biçimleri olan özne ve nesne de ortadan kalkacaktır. İrade olmaksızın hiçbir kavram ve evren var olamaz. Gözlerimizin önünde kesinlikle hiçbir şey kalmaz. Ancak bu yok oluşa doğru gidişe yani doğamıza karşı koyan gene sadece o aynı yaşama isteğidir. Bu bizi ve evreni var eden şeydir. Yok oluştan bu denli korkmamız ya da bir başka deyişle yaşamak için bu kadar büyük bir istek duymamız şu anlama gelir. Bizler bu yaşama arzumuz dışında hiçbir şeyiz ve ondan başka hiçbir şeyde tanımayız. Böyle olunca iradenin tamamen yok oluşundan geriye kalan bizler bu iradeyle toplulu olduğumuz için tabii ki de hiçbir şeydir. Ama öte yandan içindeki bu irade dönüşerek kendi kendisinden vazgeçenler için evrenimiz ve sahip olduğu o güneşler,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 Ya bilgi adam nasıl can verir? Aptal adam nasıl can verirse öyle tabii ki. Bu yüzden yaşamaktan nefret etmeye başladım. Çünkü yeryüzünde yapılan bütün o işler bana çok büyük bir acı veriyordu. Çünkü her iş boştu ve ruha sıkıntı veriyordu. Yeryüzünde yaptığım bütün o işlerden nefret ediyordum. Çünkü her şeyi benden sonra gelecek olanlara bırakmak zorunda olduğumu görebiliyordum. İnsanın güneşin altında o kadar çabalaması sonucunda onca yemeğin karşısında eline ne geçiyordu? Her günü keder, her işi üzüntüydü. Evet, geceliğin bile kalbi huzur bulmuyordu. Bunun da bir anlamı yoktu. İnsanoğluna çalıştığıyla yeme, içme ve ruhunu neşelendirme güvencesi bağışlanmıştır. Her şey herkese aynı yollardan gelir. Erdemli olan ve ruhunda kötülük besleyen, iyi ya da kötü, temiz ya da pis,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 Çünkü canlı bir köpek, ölü bir aslandan daha iyidir. Çünkü yaşayanlar öleceklerini bilirler. Ama ölüler hiçbir şey bilmezler. Onlar artık ödül de almazlar. Çünkü hatıraları unutulmuştur. Sevgileri, nefretleri, kıskançlıkları da artık yoktur. Sonsuza kadar yeryüzünde yapılan hiçbir şeyden payda alamazlar. Süleyman peygamber ya da bu sözleri her kim yazdıysa işte böyle söylüyordu. Hint bilgeliği ise şöyle der: Kendisinden hastalık, yaşlılık ve ölümle ilgili tüm gerçeklerin gizlendiği Sak adındaki genç ve mutlu bir mihraci arabasıyla gezintiye çıktı ve dişsiz, ağzından salyalar akan korkunç görünüşlü yaşlı bir adam gördü. Kendisinden o yaşa kadar yaşlılıkla ilgili her şey gizlenmiş olan mihraci şaşırdı ve sürücüsüne o adamın kim olduğunu.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 Ölü ne demek? diye sordu mihracı. Ona ölmenin o adam gibi olmak demek olduğu anlatıldı. Mihracı cenazeye yaklaştı, üstünü açtı ve baktı. Ona şimdi ne olacak? diye sordu. Ona cenazenin toprağa gömüleceği söylendi. Niçin? Çünkü bir daha hayata dönemeyeceği muhakkak. Sadece kokacak ve kurtulanacak. Bu da tüm insanların kaderi mi? Aynı şey benim de başıma gelecek mi? Beni de gömecekler mi?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 Şunu keşfettim ki benim muhitimdeki insanlar için içinde bulunduğum korkunç durumdan kurtulmanın dört yolu vardı. Yollardan ilki cehaletti. Bu, yaşamın kötülük ve saçmalıktan ibaret olduğunu bilmemek ve anlamamaktan oluşuyor. Bu tür insanlar, çoğunlukla kadınlar, çok genç ya da kalın kafalı insanlar, Şopenhauer'un, Süleyman'ın, Buda'nın karşı karşıya kaldıkları varoluş sorununun ne olduğunu henüz anlamamışlardır.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 Ve bunlar ona yaşadığı günler boyunca eşlik etmelidir. Bu yüzden ekmeğinizi mutlulukla yiyin ve şarabınızı neşeli bir yürekle için. Sevgili karınızla fani hayatınızın bütün günlerini mutlu yaşayın. Çünkü bu hayattan ve yeryüzündeki yapıp ettiklerinizden payınıza düşendir. Eliniz yapmak için hangi işi bulursa onu var gücünüzle yapın. Çünkü gidecek olduğunuz mezarda ne bir iş, ne bir araç, ne bilgi, ne de bilgelik vardır.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 onu alınlarından terler damlayarak inşa etmek zorunda olan bin kişi olduğunu ve beni bugün Süleyman yapan talihin, yarın Süleyman'ın kölesi yapabileceğini unutturabilmektedir. Bu insanların hayal güçlerinin kıtlığı, onların bu dayı sürekli huzursuz eden o şeyleri, bugün ya da yarın, bütün zevkleri yok edecek olan hastalığın, yaşlılığın ve ölümün kaçınılmazlığını unutabilmelerini sağlamaktadır. Günümüz insanının çoğunluğunu,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 Böyle bir darlığı kendimde yapay olarak oluşturamazdım. Gözlerimi ejderhadan ve farelerden başka bir yana çeviremezdim. Kaldı ki yaşama bağlı hiç kimse bir kez onları gördükten sonra gözlerini başka bir yana çeviremezdi. Üçüncü kaçış güç ve enerji yoluyladır. Bu, insanların hayatın kötü ve saçma olduğunu anlamasıyla birlikte onu yok etmesi demektir.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 ya da raylardan geçmekte olan bir tren. Bizim çevremizde bu şekilde hareket edenlerin sayısı gitgide artmakta ve bu insanların bunu çoğunlukla zekalarının en kıvrak olduğu ve aklı zayıflatan bazı alışkanlıkların henüz edinilmediği hayatlarının en güzel döneminde yapmaktadırlar. En saygın kaçış yolunun bu olduğunu anladım ve bu yolu seçmek istedim. Dördüncü yol ise zayıfların yoluydu. Hakikati görmek,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 bu gerçeği bilmezlikten gelemezdim. İkinci yol, geleceği düşünmeden, hayatın nimetlerinden olduğu gibi yararlanmaya bakmaktı. Ben bunu yapamazdım. Sakyamuni gibi ben de yaşlılığın, acının ve ölümün var olduğunu bile bile gezintiye çıkamazdım. Hayal gücüm çok kuvvetliydi. Talihin yaşamıma zevk katan anlık rastlantılarına sevinemezdim. Üçüncü yol, yaşamın kötü ve aptalcı olduğunu anlayarak kendimi öldürmek yoluyla varoluşa son vermekti.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 Bu, en sıradan insanın bile aşina olduğu bir şey. Gene de bu sıradan insanlar bu zamana kadar yaşamlarını sürdürdüler ve hala da sürdürmekteler. Nasıl oluyor da bunların hepsi varoluşun akla yatkın bir şey olup olmadığına hiç kafa yormadan yaşayabiliyorlar? Bilgelerin bilgelikleriyle doğrulanan bilgim bana şunu göstermiştir ki, yeryüzünde her şey, canlı ya da cansız, olabilecek en akıllıca bir şekilde yerleştirilmiş.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 intihar etme kararı almayan bizler boyalı bir yosma karşısında eli ayağı dolaşır gibi aptallığından ortalığı telaşa veren insanların en zayıf, en tutarsızı ya da daha açıkça söyleyecek olursak en aptalı değil deneyiz. Çünkü ne kadar şüphe götürmez olursa olsun bilgeliğimiz bize varoluşun anlamına ilişkin bilgiyi vermemiştir. Ancak yaşamlarını sürdüren bütün insanlık milyonlarca insan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 Cismani olan ya da olmayan her şey onların hayat bilgisinin birer meyvesi. Benim tam da hayatı değerlendirmede ve mahkum etmede kullandığım düşünce araçlarının hepsi de benim tarafımda değil, onlar tarafından kat edildi. Ben kendim bu dünyaya onların sayesinde geldim, onların sayesinde öğrendim ve yetiştim. Demiri onlar çıkardılar, inekleri ve onlar evcilleştirdiler.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 Ama sadece bir tür varoluş biçimi diyadlandırabileceğim bir şey daha için içindeydi. Beni, dikkatimi şuna değil de buna yöneltmeye zorlayan bir güç iş başındaydı. Beni içinde bulduğum ümitsiz durumdan çekip çıkaran ve dikkatimi bambaşka bir tarafa yönelten şey işte bu güçtü. Bu güç beni, dikkatimi insanlığın ben ve bana benzer birkaç yüz kişiden oluşmadığı ve henüz insanlığın varoluş serüvenini bilmediğim gerçeğine yönelmeye zorladı.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 henüz sorunun derinliğini kavrama noktasına gelemediklerini düşünüyordum. Öyle ki, yaşamın anlamını ararken bir kere bile şu soru aklıma gelmemişti. Yeryüzünde bugüne kadar yaşamış olan ve yaşamakta olan milyarlarca insanın, milyarlarca sıradan insanın hayatlarının anlamı nedir ve de ne ola gelmiştir? Öyle söylenmese de bizim gibi özgür düşünen, eğitimli insanlara özgü olan bu delilikle uzunca bir süre yaşadım. Ancak gerek gerçekten çalışan insanlara duyduğum, beni onları anlamaya ve sandığımız gibi aptal olmadıklarını görmeye zorlayan o somut sevgi, gerekse yapacağım en iyi şeyin kendimi asmak olduğu gerçeğinden öte bir şey bilmeme imkan olmadığına olan samimi inancım yüzünden, eğer yaşamak ve yaşamın anlamını kavramak istiyorsam, bu anlamı onu yitirenlerin ve kendilerini öldürmek isteyenlerin arasında değil de, Yaşamın kendisini oluşturan, kendi hayatlarının ve de bizim hayatlarımızın yükünü sırtlamış olan, geçmişin ve günümüzün milyarları arasında aramam gerektiğini en azından içgüdüsel olarak hissettim. Geçmişte yaşamış ve hala da yaşamakta olan o basit, cahil ve fakir insanların oluşturduğu muazzam kitlelerin üzerinde düşünmeye başladım ve oldukça değişik bir şeyle karşılaştım. Şunu gördüm ki nadir insanlar dışında, Yaşamış ve yaşamakta olan bütün o milyarlar benim sınıflandırmama uymuyor. Onları sorunu anlayamayanlar diye sınıflayamazdım. Çünkü soruyu olağanüstü bir açıklıkla dile getiriyor ve yanıtılıyorlardı. Onları epikürcüler olarak da düşünemezdim. Çünkü yaşamlarında zevkten çok yoksunluklar ve acılar vardı. Hele onların mantıksız bir şekilde, anlamsız bir varolu sürdürdüklerini hiç söyleyemezdim. Çünkü yaşamlarındaki her şeye ölümde dahil olmak üzere açıklama getirebiliyorlardı. İnsanın kendisini öldürmesini en büyük kötülük sayıyorlardı. Öyle gözüküyordu ki bütün insanlığın hayatın anlamına ilişkin benim doğrulamadığım ve küçümsediğim bir bilgisi vardı. Akla dayalı bilgi yaşamın anlamına ilişkin bilgi vermez ve varoluşu dışlarken milyarlarca insanın, bütün insanlığın hayata atfettiği anlam... Küçük görülen bir takım yalancı bilgiye dayanıyordu. Eğitimli ve bilge kişilerin ortaya koydukları akla dayalı bilgi yaşamın anlamını reddederken büyük insan kitleleri, bütün insanlık bu anlamı akıl dışı bilgiyle algılıyordu. Bu akıl dışı bilgi ise inançtır. Tam da benim kabul edemeyeceğim şey. Bu tanrıdır. 6 günde yaratılış. Şeytanlar ve melekler ve diğerleri. Aklımı yitirmedikçe kabul edemeyeceğim şeyler. İçinde bulunduğum durum korkunçtu. Akla dayalı bilginin yolunda varoluşu reddedişten başka hiçbir şey bulamayacağımı biliyordum. Ve inançta da aklı reddedişten başka hiçbir şey yoktu. Bu benim için varoluşun reddinden bile daha kötü bir şeydi. Akla dayalı bilgi açısından yaşam kötüydü. İnsanlar bu gerçeği biliyorlardı ve yaşamlarına son vermek kendi ellerindeydi. Gene geçmişte olduğu gibi şimdi de yaşamaya devam ediyorlardı. Yaşamın kötü ve anlamsız olduğunu uzun süreden beri bilmeme rağmen ben kendim yaşamaya devam ediyordum. İnanç açısından bakıldığında ise yaşamın anlamını kavrayabilmem için aklımı reddetmem gerekiyordu. Bir çelişki doğmuştu ve bu çelişkiden çıkışın iki yolu vardı. Ya benim mantık dediğim şey sandığım kadar akla dayalı değildi ya da akıl dışı gözüken şey sandığım kadar akıl dışı değildi. Ben de akılcı bilgiye dayalı düşünce çizgimin geçerliliğini araştırmaya koyuldum. Geçerliliğini araştırınca, düşünce çizgimin gayet doğru olduğunu gördüm. Yaşamın hiçlikten başka bir şey olmadığı sonucuna varmak kaçınılmazdı. Ancak bir hatayı fark ettim. Hata, akıl yürütme biçimimin sormuş olduğum soruyla uyuşmamasıydı. Soru şuydu, neden yaşamalıyım? Yani benim bu aldatıcı... Fani yaşamımın ne gibi gerçek ve kalıcı bir sonucu olacak? Bu sonsuz evrende benim sonlu varoluşumun ne gibi bir anlamı var? Ben de bu soruya cevap verebilmek için varoluşu incelemiştim. Varoluşla ilgili akla gelebilecek her türlü soruya ilişkin çözümler beni açıkça tatmin etmiyordu. Çünkü benim sorum ilk bakışta basit gözükse de sonlunun sonsuzla, sonsuzun da sonluyla açıklanmasını gerektiriyordu. Şu soruyu sordum. Zamanın, sebebin ve uzayın ötesinde benim yaşamımın anlamı nedir? Ve bambaşka bir soruya yanıt verdim. Zamanın, sebebin ve uzayın içinde yaşamamın anlamı nedir? Uzun düşünme uğraşları sonunda vardığım sonuç şuydu. Hiçbir şey. Muhakemelerimde sürekli olarak sonluyu sonluyla, sonsuzu da sonsuzla karşılaştırıyordum. Başka türlü de yapamazdım zaten. Ancak bu yüzden de kaçınılmaz olan şu sonuca varıyordum. Güç güçtür. Madde maddedir. İrade iradedir. Sonsuz sonsuzdur. Hiçbir şey hiçbir şeydir. Edi edebileceğim tüm sonuç buydu. Bu matematiktekine benzer bir durumdu. Bir denklemi çözmek için kafa yorduğumuzda bir özdeşlik üzerinde çalıştığımızı anlarız. Düşünce çizgimiz doğrudur. Ancak bu düşünce çizgisi A eşittir A ya da X eşittir X. Ya da sıfır eşittir sıfır yanıtına ulaşır. Benim varoluşun anlamına yönelik sorumla ilgili akıl yürütüşümde de aynısı oldu. Bütün bilimlerin bu soruya verdiği yanıt özdeşlikti. Ve gerçekten de kuralcı bilimsel bilgi, Descartes'in yaptığı gibi her şey hakkında mutlak bir şüpheden yola çıkan o bilgi, inanç adına kabul edilen her türlü bilgiyi reddeder. Her şeyi yeni baştan aklın ve deneyin kanunları üstüne inşa eder ve varoluş sorusuna benim de ulaştığım o belli belirsiz yanıttan başkasını veremez. Sadece ilk başlarda bana bilgi pozitif bir yanıt, Chopin Arun yanıtını veriyor gibi gelmişti. O yanıtta hayatın hiçbir anlamı olmadığı ve kötü olduğuydu. Ancak konuyu incelediğimde anladım ki bu yanıt pozitif bir yanıt değildi. Ve o yanıtı o şekilde ifade eden şey benim hislerimdi. Brahmanlar... Süleyman ve Chopin ağır tarafından kesin olarak ifade edildiği şekliyle yanıt ya belirsizdi ya da özdeşlikti. Sıfır eşittir sıfır, varoluş eşittir hiçlik. Bu şekilde felsefi bilgi hiçbir şeyi inkar etmemekle birlikte soruyu kendisinin çözemeyeceği yanıtını vermiş oluyordu. Felsefe için bu sorunun yanıtı belirsizliğini koruyordu. Bunu anladığım için şunu da anlamıştım ki akılcı bilgide soruma yanıt bulmam imkansızdı ve akılcı bilginin verdiği yanıt sadece şunu göstermişti. Böyle bir yanıt ancak soru başka bir şekilde ifade edilirse ve de soruya sonunun sonsuzluğu olan ilişkisi dahil edilirse elde edilebilirdi. Şunu anladım ki, inancın verdiği yanıtlar her ne kadar akıl dışı ve gerçek anlamından sapmışlarsa da bu yanıtların üstün olan bir yanı vardı. Bu yanıtların getirdiği her çözümde sonlu ile sonsuz arasındaki ilişkiye yer verilmişti. Bu ilişki olmadan bir çözüm olamazdı. Soruyu her ne şekilde sorduysam aldığım yanıtta bu ilişki vardı. Nasıl yaşamalıyım? Tanrı'nın kanunlarına göre. Benim yaşamamın ne gibi bir gerçek sonucu olacak? Sonsuz ıstırap ya da sonsuz mutluluk. Yaşamın, ölümün yok edemeyeceği nasıl bir anlamı var? Sonsuz Tanrı ile birleşmek, cennet. Böylelikle bana tek bilgi türü gibi gelmiş olan akılcı bilginin yanı sıra yaşayan bütün insanların bir başka akıl dışı bilgiye, yaşamayı mümkün kılan o şeye yani inanca sahip olduğunu kabul etme noktasına geldim. İnanç hala bana eskiden olduğu gibi akıl dışı geliyordu ama sadece inancın insanlığın varoluş sorusuna yanıt verdiğini ve bunun sonucu olarak da yaşamayı mümkün kıldığını kabul etmekten başka çaremde yoktu. Akla dayalı bilgi beni yaşamın anlamsız olduğunu kabul etme noktasına getirmişti. Hayat akışım durmuştu ve kendimi öldürmek istiyordum. İnsanlığın tamamına baktığımda ise insanların yaşamayı sürdürdüklerini ve yaşamın anlamını bildiklerini söylediklerini görüyordum. Bir de kendime baktım. Geçmişte hayatta bir anlam bulabildiğim sürece ve onu yaşamaya değer kılabildiğim sürece yaşamaya devam etmiş olduğumu gördüm. Tekrar başka ülkelerin insanlarına, kendi çağdaşlarıma ve onların atalarına bakınca da aynı şeyi gördüm. Varoluşun olduğu her yerde, insanoğlu inanmaya başladığı günden beri yaşamı kendisi için yaşanılır kılmıştı ve bu inancın ana hatları her yerde hep aynıydı. Bu inanç ne olursa olsun, hangi yanıtları verirse versin ve bu yanıtları kime verirse versin, verdiği her bir yanıt, insanoğlunun fani varlığına, acıların, Yoksullukların ve ölümün ortadan kaldıramayacağı sonsuz bir anlam katmakta. Bu, ancak yaşamın anlamını ve olanağını inançta bulabileceğimiz demektir. O halde inanç nedir? Şunu anladım ki inanç, sadece görülmeyenlerin bilgisi vesaire değildir. Bir vahiden ibaret de değildir. İnsanın Tanrı ile olan ilişkisi de değildir. İnanç sadece insanın denilen bir şeyle yaptığı anlaşma da değildir. İnanç, insanın varoluşuna ilişkin bilgidir. Ve ancak bu bilginin sonucunda insan kendisini yok etmeyip yaşamını sürdürebilir. İnanç varoluşun gücüdür. Bir insan yaşıyorsa bir şeylere inanıyordur. Eğer bir şeyler için yaşamak gerektiğine inanmasaydı yaşıyor olmazdı. Eğer insan fani olanın aldatıcı doğasını görmüyor ve fark etmiyorsa fani olana inanıyor demektir. Fani olanın aldatıcı doğasını kavrayabiliyorsa sonsuza inanmak zorundadır. Bir inancı olmadan yaşayamaz. Zihin verdiğim bütün o süreci hatırladım ve dehşete kapıldım. Şimdi apaçık anlıyordum ki bir insanın yaşayabilmesi için ya sonsuzu görmemesi ya da varoluşun anlamına ilişkin sonlu olan ile sonsuz olanı birleştiren bir açıklamasının olması gerekiyordu. Böyle bir açıklamam eskiden olmuştu. Ama fani olana inanmaya devam ettiği müddetçe bu açıklamaya ihtiyaç duymuyordum. Ve akıl yoluyla kendi açıklamamın geçerliliğini araştırmaya başladım. Aklın ışığında benim eski inançlarımın tamamı parça parça oldu. Ancak bir zaman geldi ki fani yollara inanmayı bıraktım. Sonra bildiklerimden yola çıkarak akılcı temeller üzerine varoluşun anlamını verecek bir açıklama inşa etmeye başladım. Ancak hiçbir şey inşa edemedim. İnsan aklının en iyileriyle birlikte ben de o sıfır eşittir sıfır sonucuna vardım. Ve bu sonuca çok şaşırdım. Gerçi bundan başka bir sonuç da çıkmazdı. Deneysel bilimlerde soruma yanıt aramakla aslında ne yapıyordum? Niçin yaşadığımı öğrenmek istiyordum? Bu amaçla da kendimin dışında kalan her şeyi araştırdım. Açıkça çok şey öğrendim. Ama ihtiyacım olan şeyleri değil. Felsefi bilgide yanıt aramakla ne yapıyordum? Benimle aynı durumda olmuş olan kişilerin düşüncelerini inceliyordum.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 Sonlu olanın sonsuz olanla ilişkisi araştırıla ve dile getirile gelmiştir. Sonlu olanın sonsuza uyarlandığı ve varoluş ilişkin bir anlamın keşfedildiği bütün kavramları, tanrı kavramı, irade kavramı ve iyilik kavramını mantıksal incelemeye tabi tutarız ve bütün bu kavramlar da aklın eleştirileri karşısında dirensiz, başarısız kalır. Eğer bu bu kadar korkunç olmasaydı, bizlerin büyük bir gurur,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 Ve onlara inançlarıyla, yaşamın anlamına ilişkin arayışlarıyla ilgili olarak sorular sordum. Ancak mümkün olan tüm ödünleri verdiğim ve her türlü fikir ayrıcalığından kaçındığım halde, bu insanların inançlarını kabul etmem mümkün olmadı. Şunu gördüm ki, onların inançları olarak dile getirdikleri şeyler, varoluşun anlamını açıklamıyor. Daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyordu. İnançlarının, benim varoluşa ilişkin soruma yanıt vermediğini kendileri de kabul ediyordu. Beni inanca yönelten şey o varoluş sorusuydu ve bu soru şimdi bir takım başka sebeplerden bana uzak geliyordu. Bu insanlarla olan konuşmalarımda sıkça yaşadığım o umut duyusundan sonra tekrar eski ümitsiz durumuma dönmek korkusuyla acı çektiğimi hatırlıyorum. Bu insanlar bana öğretilerini tam anlamıyla açıkladıkça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 Yaşadıkları hayat, öğretilerinde savundukları ilkelere karşılık gelmiyordu. Apaçık bir şekilde şunu anladım ki, onlar kendilerini kandırmaktaydılar. Ve benim gibi onlar da hayata, hayat devam ederken yaşamaktan ve ellerinin tuttuğunu almaktan başka bir anlam bulamıyordu. Bunu anlamıştım. Çünkü eğer kendilerini kaybetme, acı çekme ve ölüm korkusunun ortadan kaldıracak o anlamı bulmuş olsalardı, bütün bu şeylerden korkuyor olmazlardı. Ancak bizim çevremizdeki bu inanan insanlar tıpkı benim gibi yeterlilik ve bolluk içerisinde yaşıyorlar. Bu yeterlilik ve bolluğu daha da arttırmaya, ya da korumaya çalışıyorlar. Yoksulluktan, acı çekmekten ve ölümden korkuyorlardı. Hiçbir görüş beni onların inançlarının doğruluğuna ikna edemezdi. Sadece hayatta bana korkunç gelen şeyleri, yoksulluğu, hastalığı ve ölümü, Onların kendileri için korkunç olmaktan çıkaran bir anlam bulduklarının göstergesi olan eylemler beni buna ikna edebilirdi. Bu tür eylemlere ise bizim çevremizde pek çok inanan arasında rastlamıyordum. Tam tersine bu tür eylemleri bizim çevremiz içerisindeki en inançsız insanların gerçekleştirdiklerini görüyordum. İnançlıların değil bu insanların itikatlarının benim aradığım inanç olmadığını ve inandıkları şeyin gerçek bir inanç olmayıp hayatın epikürcü bir yaklaşımla bir teselli bulmak olduğunu anladım. Şunu anladım ki bu inanç ölüm yatağındaki Tövbeker Süleyman için bir teselli değilse bile bir oyalama vazifesi görse de kendilerinden başkalarının emeklerini çarçur edip eğlenmeleri değil de yaşamı yaratmaları beklenen insanların o büyük çoğunluğuna hizmet edemez. Bütün o insanların yaşayabilmeleri ve hayata bir anlam atfederek yaşamaya devam edebilmeleri için onların, o milyarlarca insanın inanca dair farklı ve gerçek bir bilgilerinin olması gerekirdi. Gerçekten de beni inancın varlığına ikna eden şey, ben, Süleyman ve Şopin kendimizi öldürmemiş olmamız değil, o milyarlarca insanın geçmişte yaşamış ve bugün de yaşamakta oldukları Eve bizleri varoluşlarının dalgasında taşımış oldukları gerçeğiydi. Ben de basit, fakir ve cahil halkın arasındaki inananlara, hacılara, keşişlere, tarikatçılara, köylülere yaklaşmaya başladım. Bu insanların inancı da bizim çevremizdeki yalancı inananların inkar ettikleri aynı Hristiyan inancıydı. Onların arasında da Hristiyanlık gerçeklerine karışmış pek çok batıl inanış rastladım. Ama şu farkla ki, Bizim çevremizdeki inananların batıl inanışları, kendileri için oldukça gereksiz ve yaşadıkları hayata uygun düşmez. Sadece bir tür epikürcü aldatmacadan ibaretken, yoksul kitlelerin arasındaki inananların batıl inanışları, yaşamlarıyla öylesine bir uygunluk gösteriyordu ki, onları hayatlarının kaçınılmaz bir parçası olan bu batıl inançlar olmaksızın hayal etmek imkansızdır. Bizim çevremizdeki insanların bütün hayatları, inançlarıyla bir çelişki içerisindeyken, işçi halktan inananların bütün hayatları inançlarının kendilerine verdiği o varoluşun anlamının bir doğrulamasıydı. Ben de bu insanların yaşamlarını ve inançlarını daha derinliğini araştırmaya başladım. Bu konu üzerine ne kadar düşündüysem, bu insanların kendileri için zorunluluk olan, tek başına hayatlarına bir anlam veren ve yaşamı onlar için olanaklı kılan gerçek bir inançları olduğuna o kadar ikna oldum. Kendi çevremizde gördüklerimin tersine bu insanların arasında inanmayanlar neredeyse binde birdi. Bütün yaşamın aylaklık, eğlence ve tatminsizlik içerisinde geçtiği o kendi camiamızda gördüklerimin tersine bu insanların bütün hayatlarının ağır işlerde geçtiği ve bu insanların hayattan memnun olduklarını gördüm. Bizim çevremizdeki insanların kadere karşı çıkışları, ve çekilen yoksunluklar ve acılar yüzünden kaderden yakınmalarının tam zıttı olarak bu insanlar hastalıkları ve acıları şaşırmadan, karşı koymadan ve başa gelen her işte bir hayır olduğuna dair dingin ve sarsılmaz bir inançla kabulleniyordu. Bilgeliği arttıkça yaşamın anlamını daha az anlayabilen, acı çekiyor ve ölümsüz oluşumuz gerçeğinde kötü bir istihza bulan bizlerin tersine bu insanlar yaşamaya ve acı çekmeye devam ediyorlar. Ölüme ve acıya sükunetle, pek çok durumda da memnuniyetle yaklaşıyorlardı. Sükunet içerisinde dehşet ve çaresizlikten uzak bir ölümün bizim çevremizde çok nadir rastlanan bir istisna olmasının tam tersine kederli, isyankar ve mutsuz bir ölüm bu insanlar arasında en nadir rastlanan istisnalardandı. Bizim ve Süleyman için yaşamın tek iyi tarafı olan bütün o şeylerden yoksun,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 Gözümdeki bütün anlamını da yitirdi. Bütün yapıp ettiklerimiz, tartışmalarımız, bilim ve sanat gözüme bir başka şekilde gözükmeye başladı. Anladım ki bu yaşam biçimi bir zek düşkünlüğünden ibaretti ve böyle bir yaşamda bir anlam bulmak imkansızdı. Öte yandan bütün o alın teri döken insanların, yaşamı var eden bütün o insanlığın hayatının gerçek anlamını kavramıştım. Anlıyordum ki işte bu hayatın kendisiydi. Ve böyle bir hayata atfedilen anlam doğru anlamdı. Ben de bu anlamı kabul ettim. İnançlarıyla çelişkili hayatlar süren insanlarca dile getirildiğinde bu inançların beni nasıl ittiğini ve bana nasıl anlamsız geldiğini ve de inançlarına uygun yaşayan insanları gördüğümde bu aynı inançların bana nasıl cazip ve mantıklı geldiğini hatırladıkça o zamanlar bu inançları niçin reddettiğimi ve anlamsız bulduğumu Şimdi ise niçin kabul ettiğimi ve çok anlamlı bulduğumu hatırlıyorum. Hata yaptığımı ve niçin hata yaptığımı anladım. Hatayı daha çok yanlış düşündüğüm için değil, kötü bir yaşam sürdüğüm için yapmıştım. Anladım ki benden gerçeği gizlenen şey, düşünce akışındaki bir hata olmaktan çok hayatımı içinde geçirdiğim, isteklerin epikürcü yoldan tatmininden oluşan o istisnai şartlardı. Anladım ki hayatımı ne olduğuna dair sorduğum soru,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 Şunu anladım ki varoluşun ne anlama geldiğini kavrayabilmek için ilk önce yaşam anlamsız ve kötü olmamalıydı. Ancak bu şekilde onu akıl yoluyla açıklayabilirdik. Böylesi apaçık bir hakikatin çevresinde neden bu kadar uzun bir süre dolanıp durduğumu ve kişinin eğer insanlığın varoluşundan söz edecekse durup düşünmesi ve yaşamanın bir takım parazitlerden değil de varoluşun kendisinden söz etmesi gerektiğini anlamıştım. Bu gerçek her zaman için iki kere ikinin dört ettiği kadar doğruydu. Ama ben bu gerçeği kabul etmemiştim. Çünkü iki kere ikinin dört ettiğini kabul etmem demek, kendiminde kötü biri olduğunu kabul etmem demekti. Kendimin iyi biri olduğunu düşünmem, benim için iki kere ikinin dört etmesinden daha önemli ve vazgeçilmez bir şeydi. Güzel insanları sevmeye başlamıştım. Kendimden nefret ediyor ve gerçeği itiraf ediyordum. Artık benim için her şey apaçıktı. Ya bütün hayatını insanlara işkence yapmak ve insanların kafalarını uçurmakla geçiren bir cellat ya da içinde hacetini giderdiği karanlık odadan çıkmamaya yeminli, eğer çıkarsa kafasında öleceğini kuran umutsuz bir ayyaş ya da deli kendisine hayatın anlamı nedir diye soracak olsa şurası kesindir ki bu soruya yaşamın en büyük kötülük olduğundan başka verecek yanıtı olamaz. Bu deli adamın vereceği yanıt tamamen doğru olur. Ancak bu yanıt yalnızca kendisini bağlar. Peki ya ben böyle bir deliysem? Ya zengin ve çok boş vakti olan bizler böyle delilersek? Anladım ki bizler gerçekten böyle delileriz. En azından ben kendi adıma kesinlikle böyle bir deliyim. Gerçekten de bir kuş uçabilecek, yiyecek toplayabilecek ve yuva inşa edebilecek şekilde yaratılmıştır. Bir kuşun bunları yaptığını gördüğümde onun mutluluğundan ben de mutluluk duyarım. Bir keçi, bir yavan tavşanı ve bir kurt da kendisini besleyecek, yavrulayacak ve ailelerine bakacak şekilde yaratılmışlardır. Ben de onların bunları yaptığını gördüğümde onların mutlu olduğunu ve varoluşlarının akla uygun olduğunu kesin olarak bilirim. O halde bir insanın yapması gereken şey nedir? Bir insan da aynı şekilde hayvanların yaptığı gibi kendi varoluşunu üretmelidir. Şu farkdaki, bunu tek başına yaparsa yok olup gidecektir. Bunu kendisi için değil, tüm insanlık için yapmalıdır. Bunu yaptığında şuna kesin olarak kanıyım ki o mutlu bir insandır ve varoluşu akla uygundur. Peki ya ben hayatımın o sorumluluk getiren 30 yılı boyunca ne yapmıştım? Bütün varoluşu desteklemek şöyle dursun, kendim için bile o varoluşu yaratamamıştım. Bir parazit gibi yaşıyor ve kendime yaşamanın faydası ne diye sorduğumda bir faydası yok yanıtını alıyordum. Şayet insan varoluşunun anlamı bu varoluşu desteklemekte yatıyorsa, 30 yıldır kendimdeki ve başkalarındaki varoluşu yok etmekle meşgul olan ben, yaşamımın anlamsız ve kötü olduğundan başka bir yanıta nasıl ulaşabilirdim? Yaşamım hem anlamsız hem de kötü bir yaşamdı. Yeryüzünün varoluşu, birisinin iradesi sayesinde süre gelmektedir. Birisi, tüm yeryüzünün ve bizlerin varoluşuyla amacını gerçekleştirmektedir. Bu iradenin anlamını kavramayı umabilmesi için kişinin ilk önce kendisinden istenenleri yerine getirerek bu iradeyi gerçekleştirmesi gerekir. Ancak eğer benden istenen şeyi yapmayacak olursam, benden neyin istendiğini asla anlayamayacağım gibi, hepimizden ve bütün evrenden de ne istendiğini anlayamam. Eğer çıplak, aç bir dilenci sokaklardan alınır da güzel bir kurma ait bir binaya getirilir, Orada kendisine yiyecek, içecek verilir ve bir kolu aşağı yukarı hareket ettirmekle yükümlü kılınırsa, açıktır ki, niçin sokaklardan alınıp getirildiğini, kolu niçin hareket ettirmesi gerektiğini ya da o kurumun tamamen mantıklı bir düzene sahip olup olmadığını sorgulamadan önce, dilenci ilk olarak o kolu hareket ettirmelidir. O kolu hareket ettirirse, kolun bir pompayı çalıştırdığını, pompanın su çektiğini, ve o suyun bahçedeki tarlaları suladığını görecektir. Sonra o dilenci pompa istasyonundan alınıp meyve toplayacağı ve efendisinin cennetine geleceği bir başka yere götürülecektir. Aşağı işlerden daha yüksek işlere terfi ederek kurumun düzenini gitgide daha iyi anlayacak ve bu düzen içinde yer aldığı sürece niçin orada olduğunu sorgulamayacak ve efendisine asla serzenişte bulunmayacaktır. Demek oluyor ki onun isteğini yerine getirenler, Bizim sığır diye nitelendirdiğimiz o basit, cahil, emekçi halk efendisine şikayette bulunmuyor. Ama biz bilgeler efendinin yemeğini yiyip onun bizden istediklerini yapmıyoruz da onun yerine bir daire etrafına oturmuş, şunu tartışıyoruz. Bu kolu ne diye hareket ettirmek lazım? Bu aptalca bir şey değil mi? Bu şekilde bir karara varıyoruz. Efendinin aptal olduğuna ya da var olmadığına, ve kendimizin bilgi olduğuna karar veriyoruz. Bunun şu sakıncası oluyor. Hiçbir şeye yaramadığımızı ve bir şekilde yaşamlarımıza son vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Akla dayalı bilgi alanındaki hatanın farkına varmış olmam, kendimi boş düşüncelerin ayartıcılığından kurtarmamı sağladı. Gerçeğin bilgisinin ancak yaşayarak edinebileceği inancı, yaşadığım hayatın doğru bir hayat olup olmadığını sorgulamama yol açtı. Günaha sapmaktan beni yalnızca şu gerçek korudu. Seçkinci tutumumdan kopmayı, sade emekçi insanların gerçek yaşamlarını görmeyi ve sadece bunun gerçek varoluş olduğunu anlamayı başarmıştım. Anlamıştım ki, hayatı ve anlamını kavramak istiyorsam bir parazit hayatını yaşamamalıydım. Gerçek bir hayat yaşamalıydım ve bu yaşamın gerçekliğini doğrulamalıydım. O dönemde bunları yaşıyordum. O bütün yıl boyunca kendimden neredeyse her an bir ilmik ya da kurşunla her şeye son verip vermemeyi sorguladım. Bütün o zaman zarfında sözün ettiğim düşünce ve gözlem süreciyle birlikte kalbim acı bir duygunun eziyeti altındaydı. Bu duyguyu Tanrı'yı arayış olarak betimleyebiliyorum sadece. Diyebiliyorum ki Tanrı arayışı bir akıl yürütüşten çok bir histi. Çünkü bu arayış benim düşünce zincirimden yola çıkarak ilerleyen bir arayış değil. Aslında bu arayış yüreğimden yola çıkan bir arayıştı. Bu bir tür korku, öksüzlük, yabancı bir ülkede tek başına kalmıştık ve de birilerinden bir yardım beklentisi hissiydi. Gerçi Tanrı'nın varlığının kanıtlanamayacağına gayet ikna olmuş durumdaydım. Kant böyle bir şeyin kanıtlanamayacağını göstermişti ve ben de onu çok iyi anlamıştım. Ama gene de Tanrı'yı arıyor, bulmayı umuyor ve eski bir alışkanlıkla aradığın ama bulamadığım o şeye dua ediyordum. Kant'ın ve Schopenhauer'un bir Tanrı'nın var olduğunu kanıtlamanın imkansızlığına yönelik iddialarını zihnimde tekrar tekrar gözden geçiriyor, bu iddianın gerçekliğini sorguluyor ve iddiayı çürütüyordum. Sebep, diyordum kendi kendime, zaman ve uzay gibi bir düşünce kategorisi değildir. Eğer ben varsam, bunun bir sebebi ve o sebebin de başka sebepleri olmak zorundadır. Her şeyin bir sebebi ise insanların Tanrı dedikleri şeydir. Bu düşünce üzerinde bir süre durdum ve bütün varlığımla o sebebin varlığının ayırdına varmaya çalıştım. Beni var eden bir gücün olduğunu kabul eder etmez de yaşamaya devam edebileceğimi hissettim. Ama kendime şunu sordum. Bu sebep, bu güç nedir? Onu kafamda nasıl canlandırmalıyım? Benim Tanrı dediğim o şeyle ilgim nedir? Sadece bildik yanıtlar aklıma geldi. O yaratan ve esirgeyendir. Bu cevap beni tatmin etmedi ve içimde varoluşum için gerekli olan bir şeyleri hitriyor olduğumu hissettim. Dehşete kapıldım ve kendisini aradığım ona bana yardım etmesi için dua ettim. Ancak ben ne kadar dua ettiysem onun beni işitmediğini ve çağrımı kimsenin muhatap almadığını o kadar iyi anladım.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 Kendimi hissettiğim gibi yuvasından aşağı düşmüş, tüyleri bitmemiş bir yavru kuş olamazdım. Öyle olsa bile çimenlerin üzerine sırt üstü yatmış ağlıyorum. Çünkü bir annenin beni dünyaya getirdiğini, yumurtadan çıkardığını, ısıttığını, beslediğini ve sevdiğini biliyorum. Peki o nerede? Eğer terk edildiysem beni kim terk etti? Beni birisinin sevgiyle bu dünyaya getirdiği gerçeğini kendimden gizleyemem. O birisi kimdi?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 Ve gene o tanrı evrenden ve benden koparak bir buz kütlesi gibi gözlerimin önünde eridi gitti de. Ondan geriye de hiçbir şey kalmadı. Gene içimdeki o varlık pınarı kurudu da ben ümitsizliğe kapıldım ve kendimi öldürmekten başka çarem olmadığını düşündüm. İşin en kötü tarafı da kendimi öldüremeyeceğimi hissediyor olmamdı. Bu duruma iki ya da üç kez değil onlarca, yüzlerce kez geldim. Önce bir mutluluk ve canlılık, Sonrasında ise yaşamamın imkansız olduğunu bilmemden kaynaklanan bir ümitsizlik hissediyordum. Hatırlıyorum, bahar yeni gelmişti. Ormanda tek başımaydım ve ormandaki sesleri dinliyordum. Son 3 yılda sürekli olarak yaptığım gibi gene hep aynı yere kulak kabartıyor, hep aynı şeyi düşünüyordum. Gene Tanrı'yı arıyordum. Pekala, Tanrı yok dedim kendime. Benim hayal gücümün eseri değil de benim,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 Etrafımda ve içimde ne varsa gene yok olmaya başladı ve ben tekrar kendimi öldürme arzusu duydum. Ancak sonra dikkatimi kendime, içimde olup bitenlere çevirdim. Ve hayatın içimde durma noktasına gelip gelip tekrar bir canlılık kazandığı o yüzlerce an geldi aklıma. Sadece Tanrı'ya inandığım anlarda yaşamış olduğumu hatırladım. Bu geçmişte nasılsa bugün de öyleydi. Yaşamak için Tanrı'nın varlığının farkında olmaya ihtiyaç duyuyordum. Onu unutmaya ya da inkar etmeye göreyim ölüyordum. Bu canlanma ve ölme deneyin Tanrı'nın varlığına olan inancımı yitirdiğimde yaşamıyorum. Şayet onu bulmaya yönelik içimde bir umut kırıntısı olmasaydı kendimi çoktan öldürmüştüm. Sadece onu hissettiğimde ve bulmaya çalıştığımda yaşıyor. Gerçekten yaşıyorum. Daha ne arıyorsun? diye haykırdığı içimdeki bir ses. Bu o, o. Sonsuz yaşanılamayandır. Yaşamak ve Tanrı'yı bilmek aynı şeylerdir. Tanrı varoluştur. Tanrı'yı arayarak yaşadın mı bir kez Tanrısız yaşayamazsın. Ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde içimdeki ve etrafımdaki her şey aydınlandı. Ve bu ışık beni bir daha terk etmedi. Böylelikle intihar etmekten kurtuldum.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 Çocukluk ve gençlik yıllarıma ait ne varsa tam da onlara geri dönmüştüm. O, beni var eden ve benden bazı istekleri alan iradeye beslediğim inanca dönmüştüm. Yaşamın başlıca ve tek amacının gelişmek, yani o iradeye uygun yaşamak olduğu düşüncesine dönmüştüm. Ve de o iradenin tezahürlerini, insanlığın en geçmişten bu yana ortaya koyduklarında bulabildiğim inanca geri dönmüştüm. Yani Tanrı'ya, ahlaki mükemmelliğe, ve yaşamın anlamını ileten bir geleneğe olan inancıma geri döndüm. Bir tek şu farkta o zamanlar bunların hepsini bilinçsizle kabul etmişken, şimdi bunlarsız yaşayamayacağımın farkındaydım. Başıma gelen şöyle bir şeydi. Beni bir kayaya koymuşlar, ne zaman olduğunu hatırlamıyordum. Ve bilmediğim bir sahilden kayıyı nehire doğru ittirmişlerdi. Bana karşı sahilin istikametini göstererek, alışık olmayan ellerime kürekler tutuşturup,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 Bazısı da ona teslim oluyordu. Daha ileriye gittikçe akıntıyla nehrin aşağısına doğru sürüklenenleri görüyor ve gideceğim yönü iyiden iyiye şaşırıyordum. Nehrin tam ortasında akıntıyla aşağılara sürüklenen o kayık ve tekne kalabalığının arasında yönümü iyice kaybettim ve kürekleri bıraktım. Dört bir yanımda yelkenli kullanan ve kürek çeken insanlar mutluluk ve neşe içerisinde nehir aşağı sürükleniyorlar.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 Yaşamın asalakları olan bizlerinki gibi istisna hayatları değil, yaşamı üreten o basit emekçi halkın hayatlarını ve onların hayata verdiği anlamı kavramam gerektiğini anlamı olanaklarından da yoksun bırakıyordu. Benim çevremdeki en basit emekçi insanlar Rus halkıydı. Ben de yüzümü onlardan ve onların hayata verdikleri anlamdan tarafa döndüm. Bu anlam eğer sözcüklere dökülecek olursa şöyleydi. Her insan yeryüzüne Tanrı'nın iradesiyle gelmiştir. Tanrı da insanı öyle bir şekilde yaratmıştır ki, insan kendi ruhunun mahvına ya da kurtuluşuna sebep olabilir. İnsanın hayattaki görevi ruhunu kurtarmaktır. Ve bunu yapabilmesi için de dindar bir hayat sürmesi gerekir. Dindar bir hayat sürebilmesi için de hayatın bütün zevklerini terk etmeli, bir işte alın teri dökmeli, alçak gönüllü olmalı, Acı çekmeli ve merhametli olmalıdır. İnsanlar bu anlamı kendilerine papazların ilettikleri bütün o inanç öğretisinden ve aralarında süregelen geleneklerden çıkarmaktadırlar. Bu anlam benim için apaçıktı ve yüreğime yakındı. Ancak benim de içinde yer aldığım herhangi bir mezhebe mensup olmayan halk arasında yaygın olan inanca yüklenen bu anlama rağmen pek çok şey birbirinden ayrılmaz bir şekilde iç içe geçmişti. Bu da bana tiksindirici ve açıklanamaz geliyordu. Bütün o ayinler, kilisede yapılan ibadetler, oruçlar, rolik ve ikonlara duyulan hayranlıklar. İnsanlar bunların birini diğerinden ayıramıyordu. Ben de öyle. Bu insanların inançlarının içeriğini tuhaf karşılamakla birlikte her şeyi olduğu gibi kabul ettim. Ve onların ibadetlerine katıldım. Sabahları ve akşamları diz çöküp dua ettim. Oruç tuttum ve aşağıya Rabbani hainine katıldım. Normalde sorgulamam gereken hiçbir şeye karşı direnmedim. Eskiden bana imkansızmış gibi gelen tam da o şeyler bende hiçbir karşıtlık duygusu uyandırmadı. İnançla önceden ve sonradan olan ilişkilerim birbirinden epey farklıydı. Önceleri bana hayatın kendisi anlam dolu gelirdi. İnancın ise kendi önermelerindeki keyfi ısrarı benim gözümde gereksiz, Mantıksız ve hayattan kopuk bir şeydi. O zamanlar kendime bu önermelerin ne anlama geldiklerini sorar, hiçbir anlama gelmediklerine kendi kendime ikna olur ve bu önermeleri reddederdim. Şimdi ise tam tersine. Öbür türlü hayatımın hiçbir anlamı olmadığını ve olmayacağını çok iyi biliyordum. Ben artık inanç unsurlarını gereksiz bulmaktan çok uzaktım. Tersine doğruluş şüphe götürmez deneyimlerim beni şu inanca sevk etmişti ki, Sadece inancın ortaya koyduğu bu önermeler hayata bir anlam veriyordu. Önceleri bu önermelere oldukça gereksiz saçmalıklar olarak bakıyordum. Ama şimdi onları anlamasam da bir anlam ifade ettiklerini biliyor ve kendime bunları öğrenmem ve anlamam gerek diyordum. Kendime inancın bilgisinin akıl sahibi olan bütün o insanlık gibi gizemli bir kaynaktan akıp gittiğini söyleyerek düşüncemi kanıtlamaya çalışıyordum. O kaynak, insan bedeninin ve algının kökeni olan Tanrı'dır. Bedenim bana Tanrı'dan geldiğine göre, algım ve yaşamı algılayış biçimim de ondan geldi. Dolayısıyla bu yaşamı algılayış biçiminin çeşitli gelişim aşamalarında bir hata olamaz. Bütün o insanların samimi olarak inandıkları şey doğru olmak zorunda. O şey değişik şekillerde dile getiriliyor olabilir. Ama bir yalan olamaz. Bu yüzden bu bana bir yalanmış gibi geliyorsa, bu sadece onu anlamadığım içindir. Dahası dedim kendi kendime, her inancın özünü, yaşama, ölümün ortadan kaldıramayacağı bir anlam yüklemek oluşturur. Doğaldır ki bir inancın lüks içinde ölmek üzere olan bir kralısın. Aşırı çalıştırılarak kendisine eziyet edilen eski bir kölenin mantığını henüz kullanmasını beceremeyen bir çocuğun, yaşlı bilge bir adamın, yarım akıllı yaşlı bir kadının, genç ve mutlu evli bir kadının, Arzularının pençesinde kıvranan bir gencin, değişik yaşam ve eğitim koşullarından gelen her türlü insanın sorusuna, varoluşa ilişkin o ezeli soruya, ben niçin yaşıyorum ve yaşamımı sonucunda ne olacak? Bu soruya vereceği tek bir yanıt da olsa ya da yanıt özünde tek de olsa, aslında bu yanıtın tezahürleri sonsuz çeşitlilik arz etmek zorundadır. Yanıt ne kadar tek olursa olsun o kadar doğru ve derin, her insanın eğitimi ve konumuyla bağdaşacak şekilde amaçlanan ifadesinde doğal olarak daha tuhaf ve deformize gözükecektir. Ancak benim gözümde dinin törensel alanındaki pek çok şeyin tuhaflığını haklı çıkaran bu sav, bana bu hayatın tek büyük meselesinde, dinde, şüpheli gözüken şeyleri yaptırmak için yeterli değildi. Bütün ruhumla bu insanların arasına karışabilecek, ve dinlerinin törensel geleneklerini yerine getirebilecek bir konumda olmayı istiyordum. Ama bunu yapmak elimden gelmiyordu. Böyle yaparsam kendime yalan söylemek ve kendim için kutsal olan şeylerle dalga geçmek zorunda kalacağımı düşünüyordum. Ancak bu noktada ilahiyatçı yeni Rus yazarlarımız imdadıma yetişti. Bu ilahiyatçıların getirdikleri açıklamaya göre inancımızın en temel dogması kilisenin hata yapmazlığıdır.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 Sadece sevgiyle bir araya gelmiş insanlardan oluşan bütün bir cemaate ilham edilebilirdi. Gerçeğe ulaşmak için kişi diğerlerinden ayrılmamalıydı. Ayrılmamak için de kişi kabul etmeyebileceği şeyleri bile sevmeli ve onlara katılanmalıydı. Hakikat kendisini sevgide açığa çıkarır. Siz şayet kilisenin törenlerine teslim olmuyorsanız sevgiye aykırı hareket ediyorsunuz demektir sevgi aykırı hareket ederekse kendinizi hakikatin farkına var mı olanağından yoksun bırakıyorsunuz demektir. O zamanlar bu savdaki safsatayı görmüyordum. Sevgide bir araya gelmenin en büyük sevgiyi doğursa da İznik Amentüsü'nde kesin sözlerle ifade edilen o tanrısal gerçeği bize asla vermeyeceğini göremiyordum. Ayrıca sevginin,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 Kilisenin ibadetlerini yerine getirirken aklımı alçaltıyor ve bütün insanlığın sahip olduğu o geleneğe teslim oluyordum. Atalarımla bir bütün oluyordum. Atalarımla bir bütün oluyordum. O çok sevdiğim babam, annem ve büyükannem, büyükbabalarımla. Onlar ve diğer bütün atalarım inanmışlar, yaşamışlar ve beni dünyaya getirmişlerdi. Kendimi o saygı duyduğum sıradan insanların misyonlarıyla da bir bütün haline getiriyordum. Dahası,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 Dizlerin üstüne çökerek günlük ibadetlerimi yapışım ve bütün oruçları tutuşum için de aynısı geçerliydi. Her ne kadar bu fedakarlıklar küçük şeyler de olsa bunları iyi bir şeylerin hatırına yapıyordum. Oruç tutuyor, aşağıya Rabbani ayinine katılıyor ve belli dua saatlerine evde ve kilisede riayet ediyordum. Kilise ayinleri sırasında her sözcüye kulak kesiliyor ve yapabildiklerime anlam yakıştırıyordum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 Her ne kadar beddua edilen düşmanın günahın kendisi olduğu söylense de, kendime onların şeytanın baştan çıkarmalarına başkalarına göre daha açık, bu yüzden de duaya daha çok ihtiyaçları olduğu şeklinde açıklasam da, bu ve melek ilahisi, ada kainin tamamı ya da seçilmiş savaşçılar vesaire gibi başka dualar, bütün ailenlerin nereden baksan üçte ikisi, benim için ya tamamen anlaşılmaz kaldılar ya da zorla onlara bir açıklama getirmek istediğimde, Kendimi yalan söylüyormuş gibi hissetmeme yol açtılar. Ve Tanrı ile olan ilişkimi yok ederek beni her türlü inanma olanağından mahrum bıraktılar. Belli başlı kutsal günlerin kutlanması hakkında da aynı şeyleri hissediyordum. Şebat gününü hatırlamak, yani bir günü Tanrı'ya adamak benim anlayamadığım bir şeydi. Ana kutsal gün ise hayalimde asla canlandıramadığım ve anlayamadığım İsa'nın dirilişinin anısına olandı. Bu diriliş sözcüğü haftalık yoğurtuya da adını vermişti ve bu günlerde bana oldukça anlaşılmaz gelen Rabbani ayini yapılmaktaydı. Noal yortusu dışında 12 yortunun geri kalanı benim inkar etmemek için düşünmemeye çalıştığı mucizeleri almak için yapılıyordu. Gölge yükseliş, Hamsin yortusu, Haçı suya atma yortusu, Meryem Ana şefaat yortusu vesaire. Bu yortuların kutlamalarında benim gözümde olumsuz olan bazı şeylere önem verildiğini hissettiğim için ya kendimi sakinleştirici bir takım açıklamalar yapıyor ya da aklımı çelen şeyi görmemek için gözlerimi kapatıyordum. Bunların çoğu da aklıma en olağan hainlere katıldığım anlarda geliyordu. Bunlar vaftiz ve aşağıya Rabbani ayinleriydi. Bu hainlerde anlaşılmaz değil, tamamen anlaşılır olan bir takım törenlere rastlıyordum. Beni doğru yoldan çıkaracağını düşündüğüm şeylerdi bunlar ve birikilem içerisinde kalmıştım. Ya hakikati... Ya da o şeyleri reddedecektim. Aşağı-yı Rabbani ayinine yıllar sonra ilk kez katıldığımda hissettiğim o ıstırabı asla tarif edemem. Ayin, günah çıkarma ve dualar benim için oldukça anlaşılır şeylerdi ve içimde yaşamın anlamının bana ifşa edilmekte olduğuna dair mutlu bir farkındalık uyandırıyordu. Aşağı-yı Rabbani ayinini İsa'nın anısına günahlardan arınmanın, ve İsa'nın öğretisinin tam kabulünün bir göstergesi olarak düzenlenen bir tören olarak açıklıyordum. Şayet bu açıklama yapay bir açıklamaysa da ben bu yapaylığı fark etmiyordum. Kendimi, rahibin, o basit, çekingen, taşralı din adamının önünde ruhumdaki bütün pislikleri boşaltarak ve günahlarımı itiraf ederek alçaltmaktan ve küçültmekten öyle mutluydum ki, düşüncelerimde, Ahinlerde okunan duaları yazan pederlerin tevazularının bir parçası olmaktan öylesine mutluydum ki, geçmişte inanmış ve bugün de inanan o insanlıkla bir bütün olmaktan o kadar mutluydum ki, yapmış olduğum açıklamanın yapaylığının farkına varamadım. Ne var ki sunak kapılarına yaklaşıp da, rahip benden zorla yutmak üzere olduğum şeyin gerçek et ve kan olduğuna inandığımı söylememi isteyince yüreğimde bir acı hissettim. Bu sadece akılsızca bir uyarı değil, aynı zamanda kendini besbelli ki inancın ne demek olduğunu hiç anlamamış, herhangi biri tarafından yapılan zalimce bir istekti. Şu an kendime yapılanın zalimce bir istek olduğunu söyleme izni veriyorum. Ama o an bu şekilde düşünememiştim. Bu istek bana sadece tarif edilemez bir acı vermişti. Artık gençlikteki, hayattaki her şeyin apaçık olduğunu düşündüğüm o konumda değildim. İnanca gerçekten de gelmiştim. Çünkü inancın haricinde hiçbir şey, yok oluşun dışında kesinlikle hiçbir şey bulamamıştım. Bu yüzden bu inancı kaldırıp bir kenara atmam olanaksızdı. Ve ben de bu inanca teslim oldum. Ruhumda dayanmamı sağlayacak bir his bulmuştum. Bu kendimi alçaltma ve tevazu hissiydi. Kendimi alçalttım ve Tanrı'ya karşı içimde hiçbir öfke uyanmaksızın inanma isteğiyle o eti ve kanı yuttum. Ancak olan olmuştu ve beni neyin beklediğini bildiğimden aynı şeyi ikinci defa yapamazdım. Kilisenin ibadetlerini yerine getirmeye ve izlediğim öğretinin gerçeği içerdiğine inanmaya devam ediyordum ki, bana şu an anlayabildiğim ama o sıralar tuhaf görünen bir şey oldu. Cahil bir köylünün, bir hacının, tanrı, inanç, hayat ve kurtuluş hakkında söylediklerini dinliyordum ki, inancı dair bir bilgi gözlerimin önüne serildi o insanlara yaklaştım. Hayatla inanç hakkındaki görüşlerini dinledim ve hakikati daha bir idrak ettim. Sonradan en sevdiğim kitap olan Kutsal İnsanların Hayatlarını Okuduğumda da aynı şeyle karşılaştım. Mucizeleri bir kenara koyacak ve onlara fikirleri açıklayan meseleler gözüyle bakacak olursak bu kitabı okumamla birlikte yaşamın anlamı gözlerimin önüne serildi. Kitapta Büyük Makarius'un Hayatı, Buda'nın Hayat Hikayesi,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 İçimde kendimden şüpheye düşme duygusu, tatminsizlik ve kavgacı bir öfke duygusu uyandı. Ve ben bu insanların söylediklerinin içine nedenli girdiysem, hakikatten o denli uzaklaştığımı ve dipsiz bir uçurma yaklaştığımı hissettim. Köylülerin cehaletlerine ve eğitim eksikliklerine o kadar sık imrendiğim oluyordu ki, inanç ilkelerindeki benim için düpetüz saçmalık olan o ifadeler onlar için yanlış bir şey çağırmıyordu. Onlar o sözleri kabul edebiliyor ve inanabiliyorlardı. Bir tek benim için, o mutsuz adam için şu açıktı ki, gerçekle yalan en iyi kalite ipliklerle iç içe dokunmuştu. Ve benim o gerçeği bu şekilde kabul etmem imkansızdı. Bu şekilde bir 3 yıl kadar yaşadım. İlk başlarda hakikatle çok az ilişkimin olduğu ve sadece benim için apaçık olan şeylerin izini sürdüğüm kiliseye üyeliğimin kabulünden önceki dönemde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 Katoliklerle ve sözde tarikatçılarla olan ilişkisi. O sıralar dine olan ilgim nedeniyle çeşitli inançlara mensup insanlarla, Katolikler, Protestanlar, Raskolnikler, Molokanlar ve diğerleriyle temasım oluyordu. Onlar arasında yüksek ahlaklı, tamamen dinler insanlara rastlıyordum. Onlarla kardeş olmak istiyordum. Peki ya ne oldu? Herkesi tek bir inanç ve sevgide birleştirmeyi vaat eden o öğreti, işte tam da o öğreti, en iyi temsilcilerinin kişiliğinde bana bütün o insanların bir yalanı yaşadıklarını, onlara yaşama gücü veren şeyin şeytanın aldatmacası olduğunu ve mümkün olan tek hakikate sadece bizim sahip olduğumuzu söyledi. Gördüm ki kendileriyle aynı inancı ikrar etmeyen kimseler Ortodokslar tarafından sapkın olarak nitelendiriliyordu. Aynı şekilde Katolikler ve diğerleri de Ortodoksları sapkın olarak nitelendiriyordu. Ve şunu gördüm ki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 Ortodoksların Katoliklere ve Protestanlara, Protestanların da bu ikisine hor görme, katıksız bir özgüven ve aşılması imkansız bir düşmanlıkla muamele ettiklerini görmüşlerdi. Benzer bir tutum Raskolnikler, Paşkovitler, kafa sallayan tarikatlar ve diğer bütün dinlerde de görülmekteydi. Ve bu günahın apaçık bir şekilde ortada oluşu, ilkin bizi şaşırtmıştı. İnsan kendi kendine şöyle diyordu. Bunun bu kadar basit olması ve insanların eğer iki görüş birbiriyle çelişiyorsa, bu durumda hiçbirinin inançta olması gereken o tek hakikati içermediğini görememeleri imkansızdı. Bu noktada başka bir şey, başka bir açıklama olmalıydı. Ben olduğunu düşünüyordum ve açıklamayı aramaya koyuldum. Bu konuyla ilgili okuyabileceğim her şeyi okudum ve akıl danışabileceğim herkese akıl danıştım. Bana şunun dışında bir açıklama yapmadılar. Her türden inanca mensup, en seçkin din adamları, bana hakikate kendilerinin sahip olduğuna, diğerlerinin yanılgı içinde olduklarına ve onlar için tek yapabilecekleri şeyin dua etmek olduğuna inandıklarının dışında başka bir şey anlatmadılar. En sıkı tarikatların keşiş başlarına, psikoposlarına, mütevellerine ve keşişlerine gittim ve sorular sordum. İçlerinden biri dışında hiçbiri bana meseleyi açıklamaya yeltenmedi. O biri bana her şeyi izah etti ve öyle bir şekilde izah etti ki bir daha hiç kimseye o konu hakkında bir soru sormadım. Benim gibi inançsızlıktan inanca dönen herkesin ilk karşılaştığı soru şu. Hakikat niçin onda şunda değil de bunda olsun? Eğitimli biri köylülerin bilmedikleri şeyi yani hem protestanların hem de katoliklerin aynı ısrarcılıkla Tek doğru inancın kendilerininki olduğunu söylediklerini bilmezlikten gelemez. Her dinin kendi kendine yonttuğu tarihsel kanıtlar yetersizdir. Öğretiyi, dedim, daha yüksek bir bakış açısıyla anlamak ve o yükseklikten farklılıkların gerçekten inanan birinde olduğu gibi ortadan kalkması mümkün olmaz mı? Raskolniklerle yaptığımız gibi aynı yolu izleyip o yolda ilerleyemez miyiz? Onlar kendilerinin farklı şekilde bir haça, tanrıya övgüleri dile getiren farklı ilahilere sahip olduklarını ve sunağın önünde farklı bir tören alayı oluşturduklarını vurguluyorlar. Biz de onlara şöyle diyoruz. Sizler İznik Ahmetüsü'ne ve yedi önemli ayine inanmaktasınız. Bizler de öyle. Buna tutunalım ve diğer meselelerde siz kendi istediğiniz gibi yapın. İnancın zorunlu esaslarını zorunlu olmayanların üstüne koyarak onlarla bir araya geldik. Şimdi katoliklere de şunu söyleyemez miyiz? Sizler şuna şuna şuna inanmaktesiniz. Asıl olan zaten bunlar. Bize uymayan görüşleri ve papayı da nasıl istiyorsanız öyle yapın. Protestanlara da onlarla en önemli konularda birleşerek aynısını diyemez miyiz? Konuştuğum kimse görüşlerime katılmakla beraber bu tür fikirlerin atalarımızın inancını terk etmek anlamına geleceği için ruhani otoriteleri suçlayıcı nitelikte olacağını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 Ne kadar yanlış yola satmış olan kardeşleri için duydukları merhametten ve Kadir-i onlar için dualar etmekten bahsetseler de, insani amaçların gerçekleştirilebilmesi için şiddet kaçınılmazdır. Geçmişte bu böyle olmuştur, bugün de böyledir ve gelecekte de böyle olacaktır. Her iki dinden her biri kendisini doğru ve karşısındakini yanlış kabul ederse, bu durumda diğerlerini kendi dinine çekmek isteyen insanlar, kendi öğretilerini onlara zorla kabul ettirmeye çalışacaklardır. Ve şayet kilisenin deneyimsiz oğullarına yanlış bir öğreti kabul ettirilecek olursa, ki bu hakikatin kendisidir, o takdirde kiliseye o kitapları yakmaktan ve oğullarının ve oğullarını yoldan çıkaran o adamı görevden almaktan başka seçenek kalmaz. Ortodoks görüşüne göre yanlış öğretinin ateşinde yanmakta olan,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 Ben de eskiden nefret uyandıran her şey şimdi apaçık bir şekilde gözlerimin önündeydi. Köylüler arasında beni iğrendiren o yalan dolana kilise temsilcileri arasında olduğundan daha az rastladığımı görsem de sıradan halkın inancında da hakikatle yalanın iç içe olduğunu anlamıştım. Peki hakikatin kaynağı neydi? Yalanınki neydi? O sözde kutsal gelenekte ve kitabı Mukaddes'te yanlış ile gerçek iç içeydi. Yalan da, gerçek de, kilise denilen o ok kurum tarafından kuşaktan kuşağa aktarılmıştı. Bundan hoşlansam da, hoşlanmasam da kendimi bu, o güne değin soruşturmaya korktuğum kutsal metinleri ve gelenekleri araştırma ve soruşturma noktasında bulmuştum. Ve yüzümü bir zamanlar büyük bir küçümsemeyle gereksiz bularak reddettiğim o din bilim araştırmalarına döndüm.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 Yaşlı aklıma ne kadar çılgınca gelirse gelsin bu tek kurtuluşumu umuduydu. İnsanın bunu anlayabilmesi için özenle ve dikkatle araştırması gerekiyordu. Din bilimden bunu beklemiyordum. Bekleyemezdim de. Çünkü dini bilginin özelliğini biliyordum. Her şeyin açıklamasını aramayacağım. Her şeyin başlangıcının olduğu gibi. Her şeyin açıklamasının da sonsuzlukta gizli olması gerektiğini biliyorum.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 Dini öğretide doğruluk payı olduğu benim için şüphe götürmez bir gerçek. Ancak şu da kesin ki bu öğretide yanlışlar da var. Bense neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bulmak ve bu ikisini birbirinden ayırmak zorundayım. Bunun için işe koyuluyorum. Öğretide hangi yanlışları ve hangi doğruları bulduğum ve hangi sonuçlara vardığım bu kitabın sonraki bölümlerini oluşturacaktır.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 Bunu daha önce niye kavramadım diye. O anda ortaya çıkıyor ki başucumda bir sütun var. Bu sütünün sağlamlığına hiç şüphe yok. Her ne kadar bu ince sütunun üzerinde yükseldiği bir taban yoksa da. Bu sütüne sonra hem yapay hem basit bir ilmek bağlanmış. Eğer insan vücudunun ortası bu ilmeğe rastlayacak şekilde yatar da yukarı kalkarsa düşmek söz konusu olmuyor. Bütün bunları anladım ve ben sevince ve rahata erdim. Sanki biri bana sesleniyordu. Bak ve aklında tut. Ve gözlerimi açtım. Lev Nikolayevich Tolstoy İtiraflarım Son Daha fazla içeriye ulaşabilmek için Denizin Ötesindeki Sesler isimli kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.